Allahu Allahim, Şeytan Rüjin. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahilladhi kâlak al-Semawat ve al-Ar, vajâl al-Drumât ve al-Nur. Thumma ladin kâfıru bı Rabbihim yâdilun. Vassallat ve sallam al-Rasulina Muhammad, vare illa ma ve anta teceru'l hüzn iza şitte Amin. Allahumme aminen mabad. Pek değerli muhterem ve aziz kardeşler. Allahu Teala bizlere de sizlere de merhamet eylesin. Rabbim şu yaşamış olduğumuz dünyada sadece kendi rızası için yaşamayı, tavizsiz bir hayat sürdürmeyi Bizlere nasip etsin. Rabbim şu dünyadan ayrılırken de ölümlerin en güzeliyle bizlerin canını alsın ve canımızı alırken de Rabbimizin rızasını da bizlere nasip etsin inşallah. Ey İlahımız, Ey Mevlamız seninle karşılaşana kadar bu hak dava uğrunda bizlere sabır ver, sebat ver. Değerli kardeşler Şahadet diyoruz. Şehit olmak, şahid olmak ve bu işin sonunda cennete gitmek diyoruz. Herkesin temennisi bu. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği Allah Resulleri İsrailoğlu ve Selam'ın Allah Resulleri İsrailoğlu ve Selam'ın en büyük temennisi olan bir konuyu anlatmak kolay değil. Yasirlerin Sümeyye'lerin, şuramdan bir ok alayım da şehit olayım ya Resulullah diyen ricallerin, adamların davalarını anlatmak kolay değil. Ey kılıçlar! İslam için öleceksem, ey kılıçlar alın benim canımı diyen Hüseyinlerin davasını anlatmak kolay değil. Ben yarın idam edileceğim, Allah'ın sevdiği Muhammed Mustafa'ya kavuşacağım diyen Altı hocaların meselesini anlatmak kolay değil. Her namazından sonra hüngür hüngür ağlayan Ubeydullah saltanların binlerce kilometre yol kat ederekten Allah'ın dinini kuvvetlendirmek, zayıf kalın dinini güçlendirmek için cihad eden, şehit olan adamların dinini anlatmak kolay değil. En önemlisi de fehmilerin sözlerinde Hatlapların ise bakışlarında gizli olan şahadet anlatmak inanın kolay değil. Bizim davamız kolay değil. Anlatmak kolay değil. O kardeşlerimiz Allah'ın rahmanın ezeli sesine, ezeli çağrısına leppek diyerekten gittiler. Allah cihat dedi, Allah şahadet dedi, bir hedef gösterdi, mükafatı cennet dedi o insanlar artarana bile bakmadan gittiler. Onlardan, Allah yolunda cihad eden, cennetlere talip olan o adamlardan. O kardeşlerimiz, o şehid doğranlar, bu davayı güçlendirmek için var gücüyle gayret eden adamlar, işte onlar var ya, onların duruşları bir kurşundan, bir mermiden daha şerefli ve daha yiğit insanlardı onlar. Onlar da Namaza dururlardı, kıyam ederlerdi, secdeye varırlardı, ümmetin acı çığlıklarına, bacılarımızın acı acı feryatlarına o seccadeyi yürüp de dire koşar giderlerdi. Onlar böyle adamlardı kardeşler, onlar bizim kardeşlerimizdi, onlar şehadet günlerini bayram kabul ettiler. Ve bu yolda asla bilmeden yollarına devam ettiler. Onlar yaşamayı değil, bilakis ölüme meftun olan insanlardı. Onlar hak dava uğrunda bilekleri bükülmeyen ama bilekleri büken adamlardı. Onların istikamet üzere oruçları, onların ayak izleri Allah'ın izniyle inşallah adları da coğrafya coğrafya gezecek ve biz ne zaman o şehitleri andığımız zaman, ne zaman onların isimlerini yad ettiğimizde kalplerimiz şöyle bir hayat vuracak kendimize geleceğiz. O kötü gidişata bir dur demek için onlar daima simge bir ser levha olarak karşımızda duracak inşallah. Onlar şehitlerdir. Kardeşler bizim davamız böyledir. Bu aziz davaya şartsız, koşulsuz iman eden adamlar bu davanın da böyle olduğuna bilmek ve iman etmek zorundalar. Bilecekler. Bu dava aziz bir dava. Bu dava yeri geldi mi, Allah yolunda şehit olmak en büyük temennidir, en büyük şereftir diyen seyit kutuplar gerektiğinde idam edilecek asraca, yeri geldiği zaman şahadet çağrıdır nesillere ve çağlara diyen Metin Yüksekler Fatih Cami Avru'nda kana bulanıp yere düşecek yeri gelecek bir Şubat soğuğunda yorumlu cihat en büyük temennimiz ise Allah yorunda şehadettir diyen Hasan el-Bennalar kursun yiyerekten şehit düşecek başımı alabilirsiniz ama sarımı alamazsınız diyen Atıf hocalar idam edilecek ama bu din Allah'ın izniyle var gücüyle devam edip gidecek bizler buna bu şekilde iman etmek zorundayız cihat ve şehadet sonucunda cennet. Firdevs cennetleri. Bu cennetlere aday olan bu yiğitler, bu şehitler aslında yalnız değiller. Bizim rakbu şehada dediğimiz o şehitler kervanı var ya Mekke'nin sokaklarında yola çıktı günümüze kadar geldi. Elhamdülillah. Allah Subhanahu ve ta'ala bizden önceki nesillerde hep şehadeti şehidi takdir etti. Habil'ler şehit oldu. Zekeriya aleyhisselamlar şehit oldu. Yahya aleyhisselamlar şehit oldu. Onların ümmetinden, onlara tabi olan ümmetler şehit oldu. Havariler şehit oldu. Ashab-ı cennete kanatlanıp gittiler. Bu şehitler kervanının devam etmesini Allah bu ümmette de murat etti. Ve elhamdülillah ki şehitler kervanı yoluna devam etti geldim. Dedik ya şehitler kervanının ilk durağı o Mekke sokaklarında aşırı derece sıcak ve işkence sanatlarından yola çıktı şehitler kervanı. Ammarlar bu işin yolunu çekti, Yasirler, Sümeyye'ler bu işin başını çekti, Hamza'lar Uhud'da şehit oldu, ondan sonra sahabeler Allah yolunda cihad ve Allah yolunda şehit olmak için öne atıldılar. Bedir'e indiler, Uhud'a indiler, Huneyn'de savaştılar, hızlarını alamayıp Mute'ye gittiler. Ejnadeyn savaşları, Yermuh, Yermuh gazvesi, Yemame savaşları ve buna benzer birçok savaşlarda en üstün roller oynadılar. Ve bu şehadet aşkıyla gittiler Bizanslılara, Romalılara, Farslılara, Sasanilere meydan okudular, önlerinde din dikturdular. Nasıl? Şehadetle onlar yollarına devam etti kardeşler. Evet, bu şehitler kervanı Mekke'den yola çıktı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o şehitlerin tohumunu Mekke döneminde attım, saçaladı ve o şehitlik, o şehadet mertebesi, o tohum Mekke döneminde yerlere açıldı, filizlendi, büyüdükçe büyüdü. Elhamdülillah ki günümüze kadar ağaç oldum. İslam böyle, şehadet böyle, din böyle. İslam şu anda bir ağaç gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu yana büyüdü. 14 asır önce bu çağrıya icabet eden adamlar Allah'ın dinini kanla sulamak gerektiğini gözyaşıyla sulamak gerektiğine inanan adamlar elhamdülillah 14 asır sonra da aynı görevi tekrarladılar. Yine Allah'ın çağrısına lebbe diyerekten kanlarıyla ve gözyaşlarıyla gittiler. Abdullah Azam Rahim da dediği gibi İslam ağacı ancak ve ancak şehitlerin kanlarıyla ve gözyaşlarıyla sulanır. Böyle iman etmek lazım. Kardeşler, İslam ağacı büyümekten. Onun dibini soruyan adamlar, Firdevs cennetlerinde, cennetül ül kazanıyorlar. Her zaman da böyle olmuştur. Ve İslam dini şu dönemimize geldiğimiz zaman, bir gariplik havasından. Allah Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya Beda'l islamu garibe ve seyaudu garibe ve tube'lil İslam garip başlamıştır ve garipliğe tekrardan dönecektir. Başladığı gibi olacak. Ne mutlu o gariplere, ne mutlu o gariplere, ne mutlu o gariplere diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç defa tekrar ediyor. Bu dinin ilk başlarında o gariplik dönemlerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beraberinde birçok insanlar savaştılar, davet ettiler, şehit oldular. Ve İslam, Muhammed Kutub'un da dediği gibi Allah kendisinden razı olsun, ikinci gariplik dönemini şu asrımızda yaşamaktadır. Birinci gariplik dönemi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde. Ama şu anda şu yaşamış olduğumuz zaman ikinci gariplik dönemidir. Ama bu dini kaldıran insanlara ne diyor Allah'ın sorusuysa tatselam ne mutlu onlara. Ne mutlu onlara. Buradan söyleyeceğiniz mutlu olacağınız bir şey daha söyleyeyim kardeşler. Sizler Allah'ın dininin zayıf olmuş olduğu bir zamanda dünyaya geldiniz. Bundan dolayı eve gidip binlerce defa Allah Teala ham etseniz azdır. Allah'ın yetim kalmış olduğu Muhammed Aleyhisselam'ın bize sağlam teslim ettiği ve şu anda yetim gariban zayıf kalmış olduğu bir dinin içerisindeyiz ve bu dine zayıf bir anda yetiştik geldik çok güzel bir dönemde doğduk kardeşler bunun farkına varın. zira zengin bir adama götürüp mal ikram etsen mal versen adam sana dersin benimle darba mı geçiyorsun sen ben zenginim, bana mal gerekmez, mülk gerekmez. Zaten ben de var. Ama iflas etmiş olan bir adama siz mülk götürseniz, mal verseniz nasıl sevinir? İslam da böyle işte kardeşler, eğer sizler bir en devletinde yaşasaydınız, Emevi devleti, Abbasi devleti, Osmanlı devleti de buna dahil, o dönemler içerisinde yaşasaydınız vallahi İslam'ın size ihtiyacı yoktu. Çünkü hazır bir şekilde ordular var alimler var, davetçiler var, hakkı hayatta tutan adamlar bir sürü İslamı sana ihtiyacı yok, zengin adam gibi. Ama öyle bir dönemde dünyaya gelmişiz ki elhamdülillah din bize şu an çok muhtaç. Dinin en zayıf döneminde geldiğimiz için bu dine sıkı sıkı tutunmamız lazım. Bu dönemde azam erişkiyen adam çok ecir alacak. O orta dönemlerde yaşayan adamlar gibi değil. Şu anda İslam adama ciddi manada ihtiyaç duymakta. Kardeşler bunun farkına olmamız lazım. Bu bizim için en büyük bahtiyarlıktır. Bu bahtiyarlığın farkına varmamız gerekiyor kardeşler. Bu bahtiyarlıktan bahsetmişken sahabelerin o dinin garip kalmış bir dönemde yaşadığını söyledik ve o dönemdeyken İslam için var güçleriyle gayret ettiklerinden bahsettik. Kardeşler bize bir ruh lazım. Öyle bir ruh ki Halid i̇bn olan cihat ruhu Musab bin Ümeyrler'de, bin Cebeller'de olan davet ruhunun bizlerde olması lazım. Yani bize bir şehadet ruhu lazım, şehit ruhu lazım bize. Aynı sahabeler gibi iman edeceğiz, tavizsiz bir hayat yaşayacağız ve bunun neticesinde ise Rabbimizin diline yardım edip cennete gideceğiz. İnşallah. o ikinci gariplik döneminde de sahabede var olan şehadet ruhunun bizlerde dolması gerekiyor peki o sahabeler şehadet ruhunu nasıl yakaladılar yani onları Bedir'e indiren, Uhud'a döken Mute'ye kadar gitmelerini sağlayan Yermuk'ta Yemame'de savaşmalarını sağlayan ruh neydi elbette şehadet ruhuydu Aynı Alut'ta Seyfettin Kutuz komutasında var olan ordunun Moğolları yenmesinin sırrı neydi? Şehadet ruhuydu. Hintinde haçlıları paramparça eden salatin Eyyub de var olan ruh neydi? Şehadet ruhu. şehit ruhu. Onlar 14 asır önce ve 14 asırın içerisinde yankılanan Nisa suresinde geçen Allah'tan şu ayet-i kerimesini aynı bir kart vizit gibi yanlarında taşıdılar. Cuma'ya giderken gelirken Ramazan oruçlarında, normal hayatlarında hepsinden bir karbürizit gibi yapıp hayatları boyunca şu ayet kerbeiyi asla ve asla zihinlerinden çıkarmadırlar. Astaghzubillah, wa malakum la tuqatilun fi sabilillah. İsa Suresinden. Size ne oluyor da Allah yolunda cihad etmiyorsunuz, Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Bu ses, bu yankı sahabeleri harekete geçirdi, gayret ettirer vücutları paramparça olsa da yollarına devam ettiler. Birinin kolları böyle sallanıyordu, ayağıyla tuttu, kolunu çevirdi. Çekti, kopardı. Dedi bana sen gerekmezsin. Rabbimin cennetleri var dedi. Bu ayet-i kerimeyle muhatap olabilmek için, bu ayet-i kerimenin çağrısına lebek diyebilmek için gayret ettiler onlar. Ve bu dini o zayıflara yardım etmede büyük bir amaç, büyük bir araç olarak kullandırar. O zayıflar için, o garibanlar için, kadınlar için, çocuklar için, hele hele onlar, ey Rabbim, halkı zalim olan şu şehirden bizi kurtar, bize bir yardımcı gönder, bize bir veli, bir dost gönder. Bunlar için neden Allah yolunda savaşmıyorsunuz diye, Allah Teala'nın bu derece kınayıcı ayet kelimesiyle karşılaşınca, sahabeler meydanlara döküldürer. Dediler bizde oturmak yaraşmaz. Allah yolunda var gücümüzle gayret edip çalışmamız lazım dediler. Bu şehit ruhunu yakaladılar onlar. Onun için Bizanslıların, Sasanilerin önüne atladılar. Kardeşler bu ayet-i kerime bizim için de geçerli. Size ne oluyor da Allah yolunda cihadı? Terk ediyorsunuz, savaşmıyorsunuz. Bizde ümmet İslam'ın haline bakıp bu ayet-i kerimeyi yaşamamız gerekiyor. Afganistan baştan sona işgal edilmiş, Irak baştan sona işgal edilmiş, binlerce bacımızın ırzına tecavüz edilmiş ve bunun rakabinde Suriye'de hala hazır durumda devam etmekte olan kardeşlerimizin yardımına niçin koşmuyoruz diye Allah tarafı bu ayet-i kerimlerin da bizleri uyarıyor. Siz neden savaşmıyorsunuz diyor. Orta Afrika'daki Müslümanlar için neden savaşmıyorsunuz? Bir görüntü vardı. 60-70 kişi kardeş, bir tane kardeşimizi, bir tane Müslüman zenci siyahi kardeşimizi almışlar ortalarına. Canlı bir şekilde kamerada çekmişler. Kimisi kardeşimize uzaktan taşlar atıyor. Kimisi sopayla vurmaya çalışıyor. Öyle bir hal. Artık bitmiş, tükenmiş. Yüzünü kapatıyor, ayaklarına vuruyorlar. Ayaklarını kapatıyor, yüzüne vuruyorlar. Göğsüne vuruyorlar. Kalçasına, her yerine vuruyorlar bir hamleyle kurtulmaya çalışayım dese de bırakmıyorlar ki ayağa kalsın adam. En son bir tanesi geliyor uzun bir sopayla ayağına ayağına vurmaya başlayınca bu kardeşimiz can harfıyla artık ayaklarıyla bir üzerinden atabilmek için o vurduğunu giyip yüskürtmek için hamle yaptığı zaman sen misin bize hamle yapan diyerekten kardeşimizin başına küçük küçük taşları atıyorlar. En son bir tanesi dayanamıyor. Bir tane fişek alıyor. O kardeşimizin kafasına geçiriyor. Ve kardeşimiz kanlar içerisinde başı paramparça bir şekilde can veriyor, şehit oluyor. Allah Teala bundan dolayı diyor, bunlar için niçin cihad etmiyorsunuz? Savaşmıyorsunuz? Bunların çağrısına niçin icabet etmiyorsunuz diyor. Suriye'de 30 tane bacımızı Esad'ın kafir ordusu yakalıyor. 30'unu birden götürüp odaya koyuyorlar ve hepsine tecavüz ediyorlar. Hepsine. 2-3 tanesini de serbest bırakıyorlar. Gidin diyorlar o ehli sünnete söyleyin. Sizlerin başına neler yaptığımızı gidin onlara duyurun diyorlar. Bu bacımız ise diyor ki kabbahakumullah diyor. Allah sizin yüzünüzü çirkin etsin diyor. İslam ümmetinin erkeklerine, hepsine. Allah sizin işinizi rast götürmesin diyor bizleri aldılar bu hale getirdiler diye İslam ümmetinden rahatsız olup bunlar şikayet edecekler. Allah bunlara diyor işte. Bunların o çağrısı için, bunların o yapılan çağrılara niçin icabet edip de Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Bunlar garibanlar, bunlar mustazaflar. Kardeşler, mesele ciddi mesele. Vakit, inanın uyuma vakti değil. Vakit araştırma zamanı. Vakit soruşturma zamanı. Vakit artık kendinizi toparlama zamanının olması gerekiyor. Öyle bir zamandayız. Allah'ın o çağrısı her zaman kulaklarınızda. İnşallah yankılansın. Unutmayın. Size ne oldu da Allah yolunda cihad etmiyorsunuz? Ayet-i Kerime'si daima gözünüzün önünde dursun. Buradan gündemi meşgul eden bir soru daha sormak istiyorum. Kardeşler... Kim şehit olacak? Kim şehit olacak? Kimler şehit olacak? Kimler o şehadetin vasıflarına haiz olup yoluna devam edecek ve en sonunda şehit olacak? Kimler? Bu soruyu da kendinize sormanız lazım. Ve biz buradan diyoruz ki Allah yolunda Allah'ın dini için kim daha çok çalışırsa, kim daha çok hizmet ederse o şehit olacak. Kim şehit olacak? Allah'ın dini için en çok çalışan adam şehit olacak. Şehit olanların hayatına baksanız bunu görürsünüz zaten. Hiç boş beleş adamı şehit olduğunu gördünüz mü? Ya ilmiyle amil, ya davetçi, ya gayretkeş, mükemmel vasıflara sahip olan insanlar şehit oldu bu davadan. Kim şehit olacak? İslam için çok gayret eden adam. Allah Resulü Salat ve Sellem döneminde körelerde de şehit oluyordu, çocuklar da şehit oluyordu, kadınlar da şehit oluyordu. Bunlar bir defa inanmışlardı. Bu şehadeti istemek, şehit gibi yaşamak bizim gibi insanlara biraz ağır geliyor. Çünkü şehadet beyinden gelen bir duygu değil kardeşler, gönülden gelen bir duygudur. Beyinden gelen bir duygu değil, o şehadet gönülden gelen bir duygudur. Eğer insanlar şu şehadeti gönlüyle istesen, istese onun azalarına yansıyacak bakışımız şehadet olacak. Konuşmamız şahadet olacak, duymamız şahadet olacak. Ve Allah'ın dini için var gücümüzle çalışacağız. Kardeşler, kim şehit olacak? Biz iki vasıf sayacağız. Bu iki vasıfa haiz olan insanlar Allah'ın izniyle inşallah şehit olacaklar. Ve bu adamlar yatağında ölseler de şehit olacaklar. Hadis-i de sabittir. Kardeşler, Allah'ın dinine davet eden, davetçi olan adamlar şehit olacak inşallah. Allah'ın dinine davet eden. Daveti hayatlarını mihenk taşı yapan, daveti bir hava gibi, ekmek gibi, su gibi gören adamlar şehit olacak. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam döneminde bile bu sabittir. Allah ne zaman din gevşek ellerin eline geçtiği zaman bir yardımcı göndermiştir, bir davacı göndermiştir. Şu anda da din maalesef gevşek ellerde kardeşler gayret etmemiz lazım. Eğer bir Müslüman, eğer bizler dinimizin naşiri yani davetçisi, dinimizin bekçisi olamazsa vallahi ibadetlerimizden feyiz ve bereket alamazsınız. Kıldığınız namazdan bereket alamazsınız, tad alamazsınız, imanın tadını unutursunuz, imanın tadını kaybedersiniz. Eğer dininizin davetçisi ve bekçisi olmazsanız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kalktı 23 yıl boyunca otur oturmadı, sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan daha mı faziletlisin? Musa bin Hümeyr'den, Muaz bin Cebel'den daha mı faziletlisin? Kılıçla öldürmeye geldiklerinde daveti dinleyip gönüllerinde imanla geri dönüp gittiler. Bizler davetçi olmamız lazım kardeşler. Bugün maalese maalese Müslümanlarda gördüğümüz ve her tarafta da gördüğümüz acı bir tablo var. Müslümanlar normal sohbetlerine gelmiyorlar. Müslümanlar derslerini ihmal ediyorlar de bir maruf ne nehyanın münkeri ihmal ediyorlar. Sohbet var, ders var, gelmiyorlar. Öyle bir hava yaşıyor ki Müslümanlar maalesef sanki her tarafta İslam ahkamı icra ediliyor, Allah'ın şeriatı hakim olmuş, artı her tarafta iyiliği emredici, kötü, kötülükten men edici insanlar çıkmış. Böyle bir hava yaşıyor Müslümanlar şu an. Kardeşler, böyle adamlar sakın ha sakın gelip de Filistin niye böyle, Afganistan niye böyle, Suriye'de niye kargaşa var, Irak'ta niye bu haller var deyip sormasın. Afganistan'da, Filistin'de, Suriye'de senin gibi adamların yüzünden bu hale geldin. Eğer sen Allah'ın dinle davet etseydin bunlar olmayacaktın. Sen Müslümanlarla iç içe dursaydın bunlar olmayacaktın. Müslümanlara infak etseydin, Müslümanlara dua etseydin, birlik beraberlik içinde olsaydın ve dinine davet etseydin bunlar olmayacaktın. Ama sen yapmadın. Bundan dolayı da kalkıp da, da sorgulayamazsın sen. Çünkü davet azmini bir defa yitirmişsin. O adamlar daveti asla ve asla menfaat uğruna da satmadılar. Kardeşler çok çok dikkat edelim. Şuradaysanız Allah rızası için dininize sahip çıkın. Sohbet meclislerini bırakmayın. Almış olduğunuz dersleri bırakmayın. Ve hepiniz dininizin hadimi olursanız inşallah yatağınızda ölseniz bile samimi bir şekilde inşallah şehit olacaksınız. Hadis de sabit bu. Kim içten ve samimi bir şekilde Allah'tan şehadeti dilerse yatağında ölse bile şehit olacak diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şehit olacak. Bizler de inşallah bu noktada gayret etmemiz lazım kardeşler. İkinci bir özellik ise Allah yolunda daveti en başına koyacak. Bunun yanına da cihad etmeyi evvela yanına koyacağım. Dua ederken Ya Rabbi sen beni güzel bir davet çıkın, aynı zamanda sen beni cihad eden Müslümanlardan eyle diye dua etmesi lazım. Sahabelerin hayatında cihad gölgeleri gibiydim. Hiç ayrılmadım onlardan. Onlar daima mevzileri gözetlerler, cepheleri gözetlerler. Asla ayrılmazlar bu yoldan. Halid i̇bn Velid bir gün sahabeler diyor Ey Halid bir gün bize bir namaz kıldır. Halid-Nuverid namaza başlıyor. Kur'an-ı Kerim okurken bir sure okuyor, surede takılıyor. Başka bir sureye geçiyor. Orada da takılıyor. Başka bir sureye geçiyor. Orada da takılıyor. En son küçük surelerle namazı bitiriyor. Geri dönerken diyor ki, ey kardeşlerim, kusura bakmayın. Allah yolunda cihad etmekten, et, ettiğinden dolayı diyor, oturup da bir sure ezberleyemedim ben. Diyor. Kusura bakmayın. Başka rivayetlerine de biliyor musunuz? şu Kur'an-ı Kerim'i havaya kaldırıyor diyor ki beni senden alıkoyan sadece sadece Allah yolunda cihattı diyor at sırtından inemedi ki adam fetihlerle uğraştı İran toprakları Kuzey Afrika derken adam Kur'an-ı Kerim ezberleme zamanı bile olmadı Müslüman adamın da işte bu iki sıfatı birbirinin kendisinde bulundurması lazım hem davet edecek hem cihad edecek cihad eden adam fazilette adamdır cihad eden adam ahlaklı adamdır. O mahşeri karabarlıkta insanlar hesap vermeye gittikleri zaman şehitler ellerinde kılıçlarla kılıçlarını boyunlarına vurmuş bir şekilde omuzlarını atmış bir şekilde adeta hasıla kasla mahşer meydanına gelecekler. Mahşer meydanına gelecekler. Hadis de sabit. Çekilin çekilin denilecek onlara. Açılın. Ne oluyor? Şehitler geliyor. Şehitler Çekil. Başıboş adamlar çekilsinler. Şehitler geliyor. Onlar o karabalığı yara yara gidecekler. Hatta İbrahim Aleyhisselam'a denilsekine ey İbrahim çekil İbrahim Aleyhisselam da çekilecek. Hatta başka rivayetlerde onlarla peygamberlik arasındaki tek far nübüvvettir diyorlar. Makamları yüksek. Ve onlar makşeri karabalığı insana hesap verecekler. O karabalığı yara yara Gidecekler bir güzel minderler üzerinde oturacaklar. Gelin de şu insanların hesaplarını seyredelim diyecekler. Nasıl hesaba çekiliyorlar? Yani senin benim gibi gariban adamlar orada hesap verirken, işlemiş olduğu haramların, günahların hesabını verirken, şehitler seyredecekler bizlere. Şadetin hazreti çok yüksek kardeşler. Bundan dolayı kim şehit olacak? Allah'ın dinine var gücüyle iman eden, Allah'ın dinini güçlendiren, hizmet eden adam şehit olacak inşallah. Son bir şey daha söyleyeyim, ondan da sonra kapatıyorum kardeşler. Rafi ibn Abdullah'tan gelen bir rivayette, o dönemin meşhur komutanlarından, Hişam bin Yahya El-Kinani adında bir komutan var. Meşhur komutanlardan o dönemin. Ona diyorlar ki Allah yolunda görmüş olduğun bir manzarayı bize sana. Nişan bin Yahya diyor ki gel kardeşlerim anlatayım size kendi gözlerimle şahit olduğum ve kendim, kendim gördüğüm bir mesele izler anlatacağım diyor ki biz Rum topraklarındaydık biz savaştaydık yanımızda Mekke'den, Medine'den, Basra'dan, Küfe'den bir sürü diyor Müslümanlar vardı, Mücahitler vardı kardeşlerimiz vardı bizler Allah yolunda gayret ediyor yemek yapıyor, ortalığı düzenliyor çadırları kuruyoruz ve hem de Allah'ın da savaş ediyordu. İçimizden bir adam vardı. Ona Saib bin Haris derlerdi. Çok ibadetine düşkün bir adamdı. Gündüzleri oruç tutar, geceleri bol bol namaz kılardı. Kendi aramızda nöbetleşirdik. O kardeşimiz sırf namaz kılsın, ibadet yapsın diye ona fazla nöbet vermezdik ama yine dedi ki ben nöbet tutacağım. Tutmuş olduğu nöbetlerde de yine ibadetlerini yerine getirirdim. Bir gün onunla aynı nöbette yan yana düştük. Ona dedim ki ne istersen sen dinlen. Bir baktım diyor namaza durdu, öyle ibadetler yaptı ki gece boyunca. Namaz, zikir, dua her şeyi yaptı. Onun o halini görünce kendi, kendi, kendi nefsimden utandım. Kendi ibadetlerimi hakir gördüm. Dedim ki, şu çocuğa bak, şu gence bak, bir de benim gibi adama bak ben ne yapıyorum. Hakir gördüm kendimi. Sabah oldu, dedim evladım git biraz uyu istersen. Dedi uyumak istemiyorum ben oruç tutuyorum namaz kılacağım. Hiç uyumadı. Dedim ki Allah Resulü ve sellem buyuruyor ki eğer ibadetle gücünüz yettiği kadarıyla ibadet edin, amel edin. Sen biraz dinlen. Said bin Haris dedi ki ne? Ey amcam, o senin dediğin hadis diyor nefsini garantiye alan adamlar için geçerlidir. Ömürler fani, günler geçici. Ben her anında ölümü bekliyorum sen ne diyorsun? öyle deyince diyor, ben bu cevabı üzerine diyor oturdum ağladım dedim ki ne hiç değil sen üzerinde hakkı vardır düşmana yakın bir yerde duruyoruz git biraz dinlen diye çadıra gönderdim onu diyor. gitti o yine yemekler yaptık odaları toparladık derken içeriden sesler gelmeye başladı <gülüyor> dedim ne oluyor içeriye dur gittin dedim herhalde bir kişi mi geldin baktım yok içeriye girdim Said bin Haris diyor kendi enerjisi içinde konuşuyor Uyumuş rüyasında hem gülüyor hem konuşuyor. Dedim Subhanallah ne oluyor?'' Sonra kendinin diyor söylemiş olduğu lafızları ezberlemeye çalışıyorum. Bir baktım bir ara diyor elini şöyle bir uzattı. Uykudayken geri çekti. Sonra biraz daha durdu ''Gece o zaman'' dedi. ''Gece o zaman'' dedi hemen kalktı rüyasından. Hemen yanına gittim bir baktım ki hemen ''La ilahe illallah, Allahu ekber, elhamdülillah'' gibi sözler söylemeye başladı ben hemen ona sarıldım diyor evladım sakin ol dedim ne oluyor dedi ki bir şey yok dedim ne olursun sen az önce gördün bir şeyler bir şeyler dedim en sonunda dedi ki ne gece o zaman dedin uyandın ne oldu bana anlat diyor bu söyleyeceğim şeyler kimseye anlatma diyor, ben bir rüyamda gördüm ki ne daha önce hiç görmediğim mükemmellikte ve güzellikte iki adam geldi yanıma dediler ki hadi ey sahib gidiyoruz dedim subhanallah ne oluyor Adamlar bana dedi ki ne, Günahların hafif olundu, Çalışman, takdir edildi, Amellerin kabul olundu, dualarına icabet edildi. Allah daha şehit olmadan sana birçok mükafatını nimetini göstermek istiyor De, deyip beni diyor, aldılar götürdüler. Öyle bir yere geldim ki ne? Sarayların, nehirlerin, ağaçların, her şeyin güzellikte olduğu bir yere geldim. Dedim ne oluyor Allah. Sonra beni bir sarayın içerisine götürdüler. Orada bir oda gibi bir yer gördüm. İçeriye girdirdi beni. Bir de baktım ki yani diyor? Bir serin üzerinde diyor bir tane kuru uzanmış. Ben diyor vallahi bundan önce asla asla böyle güzellikte bir şey görmedim. Sanki inci sanki sanki mercan gibi. O derece diyor güzeldi. gözlerin ben alamadım güzelliğinden. Dedim Subhanallah ne oluyor? Sen kimsin? Hatta Huri onu gördüğü zaman diyor ki Vallahi diyor seni çok bekledik. Bekleyişlerimiz çok uzun süre diyor. Dedim ben neredeyim? Dedi sen yeşil zebercedden yapılmış cennetül mevadasın. Dedim sen kimsin? Ben senin ebedi zevcenim dedi. Ebedi işinim. Onu öyle görünce diyor elimi uzattım dedi bugün olmaz. Dedim Niye? Dedi sen şimdi dünyaya döneceksin, o anda diyor beni bir sıkıntı bas, dedi ki ben dünyaya dönmek istemiyorum, lisan haliyle ben o dünyanın çirkefliğinden, bozukluğundan kurtulmuşum, bir daha ben dünyaya dönmek istemiyorum, dedi. Öyle söyleyince bu Allah katında takdir edilmiş şeydir, üç gün sonra iftarını bizim yanımızda açacaksın, dedi. Müşteye bakın, Saadet kulların gördüğü rüyalar Allah'ın izniyle gerçektir. Ve ben yatağımdan kalkar kalkmaz elimi ona doğru uzattım derken o anda bir sıçramışım, uyandım. Sen de işte gördüğün haller bende vuku buldum, kimse anlatma. Ve çok sevindim. Dedim evladım bu senin için bir müjdedir. Ertesi sabah oldu, artık Müslümanlar oldular hazırlandı, bir tane de Rom, Rum kalesini kuşatmışız, saldırıya geçtik. O gün diyor ben yemekhanede durdum, yemek ayarlıyorum diyor. O gün savaş yapıldı, akşama doğru döndürer geldiler. Bir de baktım diyor, ordudaki adamlar dedi ki ya bir adam var ne müthiş savaş ya diyor. Adeta ölümün üzerine üzerine gitti diyor. İçimden dedim ki o adamın rüyasında gördüğü şeyler siz görseydiniz siz de aynen öyle olurdunuz. İkinci gün oldu yine bir şey yok. Üçüncü gün diyor ki Hişam bin Yahya ben de bari bununla gideyim de belki Allah da bazı şeylerde bizi istifadeli eder. Gittim. Akşama doğru savaştı. Güneş batmaya yakın diyor. artı ordu dönecekken Rum kalesinden bir tanesi bir ok fırlattı. Said bin Halis'in tam boğazına isabet ediyor. O anda yere düştü. Onu aldılar karargaha getirdiler. Dedim ne oluyor? Dedi ki amca ben geliyorum. Multakal cennet diyor. Artık cennette görüşürüz. Şu an diyor benim görmüş olduğum o huri diyor, yanı başımda benim ruhumun çıkmasını bekliyor. Ruhum çıkarsa beni alıp götürecekler. Ben diyor bize vaat ettiğin şeyde bizi doğru kıran Allah'a hamdolsun dedi en sonunda ruhunu diyor tertemiz bir şekilde Allah'a teslim etti Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin bilakis onlar diridirler Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar geride olan kardeşlerine ise لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ <يحسنون> üzüntü yoktur, keder yoktur, tasa yoktur yani gelin korkmayın demektedirler ve Allah'ın fazlını onlar nimetlere kalp bir şekilde yaşamaktadırlar. Ayetini diyor. Kendi nefsimde okudum. Dillendirdim diyor. Hişan bin Yahya. Kardeşler bundan dolayı Allah-u Teala'nın zayıf kalmış olan dinine yardım etmemiz lazım. Hem davetçiyiz hem de Allah-u Teala'nın Allah Teala yolunda mücadeleyi de nedir? Benim seni seven insanlarız. İnşallah Rabbim davet ve cihadını dengeleyen insanlardan bizleri eylesin. Rabbim Bizlerin de canını bir şehid olarak alsın inşallah. Şehit olmadan önce ahlakımızı, amelimizi, huylarımızı düzeltmeyi bizler nasip eylesin. Rabbim Afganistan'da, Irak'ta, Yemen'de, Suriye'de, Kuzey Afrika'da, Güney Afrika'da ve buna benzer birçok ülkede mücadele eden, Allah'ın zayıf kalmış dinini güçlendirmeye çalışan Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Onlara zaferler nasip eylesin ve bizleri de inşallah şehitler kafilesine ilhaf eylesin inşallah taabbes <gülüyor> bihamdik